1551 numaralı konu Hazreti Peygamber'in sevap kazanabilmeleri için fakir sahabelere bazı zikirleri öğretmeleri, muhacirlerin fakirleri bir gün Hazreti Peygambere gelerek "Ey Allah'ın Resulü, zenginler yüce dereceleri ve sonsuz nimetleri kazanma hususunda bizleri geçtiler." dediler. Hazreti Peygamber'in "Niçin böyle düşünüyorsunuz?" demeleri üzerine de "Çünkü onlar bizim kıldığımız namazı kılıyor, tuttuğumuz orucu tutuyorlar." Fakat biz onların verdiği sadakayı veremiyor, onlar gibi köle azat edemiyoruz, karşılığını verdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, size, sizin geçmiş olanlara yetişip onları geride bırakacağınız ve başkalarının da ancak onu yapmaları halinde sizleri geçebileceği bir şey öğreteyim mi, buyurdular. Gelenler, evet ey Allah'ın Rasulü, deyince Hazreti Peygamber şunları söylediler. Her namazdan sonra 33'er kere tesbih, Subhanallah, tekbir, elahu ekber ve tahmid elhamdülillah getiriniz. Ancak muhacirlerin fakirleri daha sonra yine gelerek, ey Allah'ın Resulü, mal sahibi zengin kardeşlerimiz bize söylemiş olduğunuz şeyleri duymuşlar. Şimdi onlar da aynen bizim yaptığımızı yapıyorlar, diye şikayet ettiler. Hazreti Peygamber de onlara, ne yapayım, bu Allah'ın fazladır ve onu dilediğine verir, buyurdular. Sümeyye şöyle anlatıyor. Bu hadisi yakınlarımdan bazı kimselere naklettiğimde bana, yanlış ezberlemişsin, sana 33'er kere Sübhanallah ve Elhamdülillah, 34 kere de Elahu Ekber demen söylenmiştir, dediler, bunun üzerine Ebu Salih'e giderek olup biteni anlattım, o da elimden tutarak şunları söyledi, Elahu Ekber, Sübhanallah, Elhamdülillah, Elahu Ekber, Sübhanallah, Elhamdülillah, bu suretle her birisinden 33'er kere söyleyeceksin, Ebu Zer, radiyallahu anha, Hazreti Peygamber'e, Ey Allah'ın Resulü, zenginler ve mal sahipleri bütün sevapları ve hayırları kazanıp bize bir şey koymuyorlar, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu, Ar, her namazdan sonra 33'er kere Sübhanillah, Elhamdülillah ve Elâhu Ekber ve en sonunda da, La ilahe illallahü vahdehu la şeriye leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir, kendisinden başka ilah olmayan Allah birdir ortağı yoktur mülk ancak onundur hamd ona mahsustur onun her şeye gücü yeter dersen denizlerdeki köpükler sayısınca da olsa bütün günahların bağışlanır hazreti peygamber şöyle buyurmuşlardır namazı kıldığınızda 33 er kere sübhanallah elhamdülillah ve elahu ekber 10 defa da la ilahe illallah deyiniz